Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve salamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve vesara ala nehcihi ve men uttabahu bi ehsani illa yevmiddin. 63. soruya varmıştık. İnşallah bugün kaldığımız yerde Allah'ın izni kerimiyle devam edeceğiz inşallah. Ozan ağabey. Öyle mi? Tamam. Bilal ağabey. Sen de mi Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Oku abi inşallah. Abinin ne sıpayı? Soru 63. Her bir fi, her bir fiili sıfattan bir isim türetilebilir mi? Yani burada kast... önce bir açarak inşallah gidelim. Burada kastettiği şey şu. Fiili sıfattan bir isim. Ne fiili sıfatlar? Ee, hatırlayın zati ve e, fiili diye ikiye ayırmıştık, değil mi? Mesela hadiste diyor ki Allah'ın eli. Bu nasıl bir sıfat? Zati bir sıfat değil mi? Allah'ın zatıyla alakalı. Ama başka bir hadiste de diyordu ki Allah gecenin üçte birlik semasında inen iddir. Öyle değil mi? Buna fiili sıfat deniyordu. Çünkü orada ne var? İnmek fiili var. Buradan yola çıkarak Allah inendir denir mi? Onu soruyor yani. Yani fiili bir sıfattan yola çıkarak bundan Allah'ın bir ismi türetilir mi? Evet. Yoksa Yüce Allah'ın bütün isimleri tevkifi midir? Yani tevkifi dediği vakafeden gelen Arapça vakafe durmak demek. Araplar dur derken kif diyorlar. Emir hali. Tevkifi dediği yani onu ispat eden, o ismi ispat eden herhangi bir nas gelene kadar durmak mı gerekir? diyor. Onu ispat eden bir isim gelene kadar durmak mı gerekir? Yani Allah mesela ayette diyor ki وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ saffan saffa. Rabbin ve melekler saf saf gelecektir diyor. Şimdi orada Allah'ın gelmek sıfatı var. O zaman Allah gelendir. Demek mi? Yoksa yok. Allah böyle bir isim kullanmamış Kur'an'da ve sünnet, sünnette peygamberi böyle bir isim Allah hakkında kullanmamışlar. O zaman susacağız mı? Cevap Cevap Hayır. Yüce Allah'ın bütün isimleri tevkifi olup onun kitabı keriminde kendi zatına verdiği isimlerden Yahud Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onun hakkında kullandığı isimlerden başkası ona isim olarak verilemez. Cevabını verdi. Demek ki tevkifidir. Tevkifidir. Yani durulur. Ee, Allah subhanehu teala kendi hakkında bir ismi ispat etmeden veya Resulü bunu ispat etmeden biz ispat edemeyiz. Hatırlarsanız Maturidilerin ve Eşerlen bidatından bahsetmiştik. Ne diyorlardı? Subuti sıfatlar. Neyle subut bulmuş o sıfatlar? Akıllarıyla. Yola çıkarak demişler. Ya i̇şte ilah böylese böyle olması gerekir. O zaman Allah gelense Allah'ın gelen ismi vardır. Hani Allah geliyorsa ayette ifade ettiği gibi. O zaman demek ki Allah'ın isimlerinden biri gelen olmasıdır. İşte maturidiler ve eşariler bunu yapmışlar. Ehli hadis, ehl-i sünevel cema'ye sahabenin üzerinde olduğu itikat Bu gibi meselelerde durmak. Ta ki onu ispat eden bir delil gelene kadar. Devam. Yüce Allah'ın kendi zatı hakkındaki mutlak olarak kullandığı her bir fiil onun hakkında kullanılabilir. Ha, fiil kullanılabilir. Yani Allah gelecektir denebilir. Allah subhanahu teala gecenin üçte birlik semasında yeryüzüne inecektir denebilir. Bunlar bu şekilde ıtlak edilmesi, kullanılması caizdir. Çünkü hadisler bunu böyle ifade etmiştir. Hı. Ancak hepsinden isim türetilemeyebilir. Hı. Yüce Allah bu bu fiillerin bir kısmı ile kendi zatını mutlak olarak vasfetmiştir. Şu buyruğunda olduğu gibi. Allah sizi yaratan, sonra size size rızık veren, sonra sizi öldüren, sonra da sizi diriltecek olandır. Yani burada fiillerden bahsediyor, değil mi? Allah yaratan, rızık veren, öldüren fakat bir fiil var. E buradan ne çıkıyor? Allah'ın razı kısmı çıkıyor, halik kısmı çıkıyor. Demek ki her fiilde şey olmuyor yani her fiilde isim türetilmez diye bir genel kaydemiz yok. Bazı fiiller vardır ki onlardan isimler türe bu ayette olduğu gibi örnek vermiş Allah yaratan Halik. yani bu fiilden isim almış. Allah rızık veren bu da bir fiil rızık vermek onların karınlarının doyulması. Bu da bir fiil ama buradan razık ismi türemiş. Bunun gibi bazı misaller ve örnekler vardır ki bunlar tabi dediğimiz gibi Kur'an ve sünnet naslanın bilinmesiyle sadece bilinebilir. Bu gibi sıfatlardan isimler türetilir. Ama bunların haricinde Kur'an ve sünnetin ispat etmediği fiillerden asla ve asla akılla yola çıkarak isim ispat edilmez. Hı. Yüce Allah kendi zatına el halik, El-Razık, El-Muhyi, el, el, el mumit, El-Mudebbir isimlerini vermiştir kimi fiiller de yapılan işlere karşılık olmak üzere yüce Allah'ın kendi zatı hakkında kullandığı fiillerdir. Bu fiiller söz konusu bu fiiller söz konusu edilmesine sebep olan anlatım çerçevesi içerisinde onun hakkında övgü ve kemal ifade eder. Yüce Allah'ın şu buyruklarında olduğu gibi. Doğrusu münafıklar Allah'ı aldatmak isterler halbuki onları asıl aldatan odur. Evet bunu hatırlıyor iseniz iki hafta önce veya önceki hafta izah etmiştik. Demiştik ki Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala nedir? Kendisine tuzak kuranlara tuzak kurucudur. Tabi Allah tuzak kurandır demek caiz değildi Söylemiştik bu Allah'a noksanlık izah etmektir. Allah kendisine tuzak kuranlara tuzak kurucudur. Bu manada kayıtlı bir şekilde bu ismin kullanılması caizdir demek, demiştik. Öyleyse Allah Subhanehu ve fiili sıfatlarından Üç şekilde e, ok çıkartabiliriz. Yani bir başlık attığımızda Allah'ın fiili sıfatları dediğimizde üç tane ok çıkartırız. Birinci okun altına ne yazarız? Bunlar tevkifidir. Allah gel e, Allah gelecektir ayetinden anlaşıldığı gibi Allah gelendir ismi verilmez. Bu fiilden isim türetilmez. İkinci bir isim vardır. Az önce ifade ettiği gibi Allah yaratandır, rızık verendir. Bu fiillerden Allah ne üretmiştir? İsim üretmiştir. Bunu naslar ispat ettiği için kabul etmişizdir. Üçüncüsü vardır. Bunlar da gene Allah'ın fiilleridir. Ama insanların yaptılı, yaptıklarının karşılığı olarak verilen fiillerdir. Burada isim kullanılır ama mutlak değil, kayıtlı kullanılır. Anlaşıldı mı? Allah kendisine tuzak kuranları tuzak kurucudur. Allah kendisini unutanları unutandır. Evet. Onlar hile yaptılar. Allah da hile yaptı. Allah hile yapanların en hayırlısıdır. Evet. Onlar Allah'ı unuttular, o da onları unuttu. Evet. Bu fiillerin ayetlerde söz konusu ezildikleri durumlar dışında Yüce Allah hakkında mutlak olarak kullanılmaları caiz değildir. Buna göre Yüce Allah hile yapar, aldatır, alay eder ve benzeri sözler söylenmez. Aynı şekilde o hileci, aldatıcı, alay edicidir şeklinde isimlendirme de yapılamaz. Evet. Bunu ne Müslüman ne aklı başında bir kimse söyler. Şüphesiz Yüce Allah kendi zatını hile, aldatma ve tuzak kurmakla ancak haksız yere bu işleri yapan kimselerin yaptıklarına karşılık ceza olmak üzere kendi zatını nitelendirir. Bu gibi hallere adaletle karşılık ve ceza vermenin yaratılmışlar tarafından bile güzel olduğu bilindi bilindiğine göre her şeyi bilen mutlak adaletli, hikmeti sonsuz, her şeyin yaratıcısı Allah hakkında bunu, bu nasıl güzel görülemez. Ha, birileri çıksa dese ki ya bu işte... Allah hakkında şey olmaz. Allah subhanehu ve teala hakkında böyle kullanmak caiz değildir dese Allah'a böyle bir şey yakışmaz. Mesela kendisini unutanları unutması Allah'a yakışmaz diyemez. Ayeti inkar eder. Ayette Allah bunu ispat etmiştir subhanehu ve teala. Bunu ifade etmiştik. Bu e, mukabele cinsindendir. Yani size bir insan bir şey yapıyorsa siz de onun karşılığını ona verirsiniz. Öyle değil mi? İnsan iyilik yapar. iyiliğin karşılığını görür. Ama Allah rahmet sahibi olduğu için iyilikleri birden 700'e kadar vermiştir. Kötülüğü ise sadece misliyle vermiştir. Yani siz bir günah işlediğinizde sizin amel defterinizde bir günah yazılır. Misli ne kadarsa o kadar yazılır. Ama siz bir iyilik yaptığınızda Allah bunu kat kat dilediği kadar arttırır. Kimisine 300 kat verir, kimisine 500 kat, kimisine 700 kat verir. Allah bu açıdan bakıldığı zaman her açıdan zaten adaletlidir. Bu, bu şekilde meseleye bakıldığı zaman Allah'ın ne kadar hikmeti ve adaleti davrandığı kullar tarafından da idrak edilebilir. O yüzden bunların Allah'a nispet edilmesi noksanlık değildir. Şunu unutmamak lazım. Kelimeler kasıtları üzerine dinler. Kelimeler kasıtları üzerine diller. Çünkü kelime dediğimiz şey sesten oluşur. Ses ise insanların yüklediği manalarla ancak anlam kazanır. Araplar ceza kelimesine iyi ve kötü manada karşılık verme anlamını yüklemişler. Onu ifade etmişler bu sesten. Türkler ceza sesiyle sadece kötü manada bir karşılığı ifade etmişler. O yüzden Allah ayette diyor ki, de ki, Rahman'ın bir çocuğu olsaydı ilk ben ibadet ederdim peygamber. Haşa Rahman'ın çocuğu mu var? Haşa Allah'ın Allah Resulü Allah'tan başkasına mı ibadet eder? Bunlar sözdür, kasıtlara mebinedir. Kasıtlara bina olunmuşturlar. Leyu'ahizukumullah billa'zi fi eymanikum. Allah sizi e, kastetmeden yaptığınız yeminlerinizden dolayı mesul tutmaz. Bu ayetin tefsirinde İbn Abbas'tan yapılan rivayette İbn Abbas diyor ki insanın kastetmeden karısını boşaması bu, bu, bu ayette kastedilen şeydir. Diyor. Yani insan bazen sinirlen karısına boş oldu. Bu geçerli değildir İslam'da. Çünkü burada Tıpkı kastetmeden insanın ağzıyla bir yemin etmesi gibidir. Ama tabii kastederek, kalbin irade ederek yaptığı bir yemin tabii ki Allah katında bağlayıcıdır. Kalbin irade ederek yaptığı bir talak tabii ki bağlayıcıdır. Peki bir soru. Adam dese ki nereden bileceğiz o adam kalbiyle bunu şey yapmış, talakını vermiş? Nereden bileceğiz kalbiyle adam şunu kastetmiş, bunu kastetmiş? Karineler vardır buna işaret eden. Mesela ee, o kadar aşırı bir sinir vardır ki bu şahitler tarafından ne yapılmıştır? Ee, müşahede edilmiştir. Mahkeme kurulduğunda şer'i mahkeme orada bakıldığı zaman bu adam gerçekten kızdı mı böyle dedi kızmadı mı? Ya o kadar delirdi ki cammamı kırdı, evi dağıttı, kitapları indirdi falan. Sonra dedik bak böyle dedin yok ben öyle demedim dedi hatırlamadı cinnet geçirmiş. Aklı ihlak olmuş, kapanmış öyle değil mi? Böyle bir durumda delaletlerin her birini ifade ediyor? Bu adamın kastetmeden bu tala verdiğini ifade ediyor. O zaman şer'i kadı neye hükmeder? Orada o talan geçersiz olduğuna hükmeder. Aynı şekilde bütün kelimeler de kasıtları üzerinedirler. Burada biri kalsaydı deseydi ki Allah kendisini unutanları unutandır. Biz o adamı tekfir bile edebilirdik ama hani hakkında nasıl olmasa. Ama şimdi nasıl var? Allah ayette diyor Allah, onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Biz bunu kabul etmeyeni şu anda tekfir ediyoruz ayeti yalanladığından dolayı. Demek ki sesler içerisinde yüklenilen manaları ifade ederler sadece. Yani kelimeler kasıtları üzerinedirler. İkinci bir soru. Adam diyecek ki o zaman kelimeler kasıtları üzerine ise adam diyecek ki ben demokratım o zaman orada kastını sormamız lazım. Bu söz ihtimali taşıyan bir söz olmadığı için biz burada bunun kastını araştırmayız. Çünkü bugün en iyi bu sözü sarf eden insanlar neyi kastederek söylüyorlar? Zannediyorlar ki demokrasi İslam'da şuranın yansımasıdır. Öyle mi? Bugün sorsan ki nasıl sen demokratım dersin? Adam diyecek ki sana ya ben demokratların anladığı gibi demokrasi demiyorum. İslam'da şura yok mu diyor. Ben onu kastediyorum diyor. Halbuki bu adam zaten hayatında ve amelinde, itikadında şirki İslam'ı zannetmiş. Hani bu adamın küfrü bu. Anlaşıldı mı burası inşallah? O yüzden ben demokratım sözünün çekilecek imana sö itibariyle çekilecek bir tarafı yoktur. Bu söz kendi bünyesinde hiçbir ihtimali barındırmayan küfür sözdür. Bunu söyleyen kafir olur, kastına bakılmaz. i̇bn Teymiye'nin kim küfür söz söylerse, kim küfür fiil yaparsa kastına bakılmaksızın kafirdir. Sözünün manası da böyle kelimelere hamlenilir. Anlaşıldı mı inşallah? Ama bu ve benzeri ifadelerde ihtimal taşıyan sözlerde kişinin kastının sorulması gerekir. Mesela Kadıiyat bunu anlatır. Bir adam Muhammed isimli birine sövse diyor adama kastı sorulur. Peygamberi mi kastettin sen yoksa bu adamı mı kastettin diye. Adam dese ki ben bu adamı kastettim o adam tekfir edilmez diyor Kadıiyat. Aynı şekilde işte benzeri birçok örnekler alimlerin fıkıh kitaplarında mevcuttur. Misaller vermişlerdir ki kelimelerin kasıtlara ve manalara memnun olduğuna dair. Bu mesele mustakil olarak kendi başında ayrı bir uzun bir dersin irdelenmesi gereken bir meseledir. Geri geldiği için ifade ettim inşallah. Devam edelim. Soru 64. Hı. Yüce Allah'ın El-Ala ismiyle aynı anlamı yiteren zahir, kahir ve kahir. Evet isimlerinin muhtevaları nedir? Yani Ala ifade etmiştik en yüce olmasıydı. Zahir, Kahir ve Mut'ali, bunlar da aynı manaya geliyorlar. Hani demiştik ya, isimler var, asıllar var, o isimlere benzer isimler var ama aralarında ufak farklılıklar var. Ee, burada bunların ihtiva ettiği manaları açıklayacak şimdi. Evet, cevap. Cevap, Yüce Allah'ın El-Aliyül-Ala ismi bundan türeyen sıfatı da ihtiva eder. Evet. Bu da Yüce Allah hakkında uluvun, yani yükseklik ve yüceliğin bütün anlamları ile sabit olması demektir. Ya bu en genel olan mana. Allah her manada üstündür, onun üzerinde bir şey yoktur. Her manada. Her yönden, her vecihten en genel ifadesi Ali'ül Ala ismidir. Hı. Birincisi arşının üzerine arşının üzerinde oluşu anlamıyla uluvdur, yükseklik ve yüceliktir. Ha dedik ya, bütün manaları ihtiva eden bir yüksekliktir. Birinci mana neymiş? Allah arşe istiva etti. Yani otura oturdu Türkçesi. Tabi Allah e, yarattıklarına benzemez. Her defasında hatırlatıyoruz. Tekrar hatırlatalım. O her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Kendisine yakışır bir şekilde Rahman arşe istiva etmiştir. Burası malum maruf olan şey. Bu manada Allah her şeyin üzerinde olduğu için Ali'ül Ala ismindedir. Dedi ki Ali'ül Ala bütün yücelikleri kapsar. Bir adam çıkıp diyebilir ki o yücelikten kasıt hani kral var ya kral da ülkede yüce. Değil mi? Gücü var, mülkü var. Bu manada bir yüceliktir diyebilir bir insan size. Ama Ali'ül Ala ismi bütün manaları ihtifada birincisi arşın üzerinde, her şeyin üzerinde olmasıdır. Evet. O bütün yarattıklarının yukarısından Onlardan ayrı, onları görüp gözeten, onların ne halde olduklarını bilen, her şeyi bilgisiyle kuşatan, hiçbir şey kendisine gizli kalmayandır. Burada çok aslında büyük ifadeler var kullanırken. Diyor ki orada, o bütün yaratıklarının yukarısında. Yani hiçbir şey onun üzerinde ne alamaz? Olamaz. Yön, cihet itibariyle hiçbir şey üzerinde olamaz. Evet. Dikkat edin şeytan ne diyor ayette Rabbimize? Ben onların önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından, altlarından onları ne yapacağım diyor? Kışkırtacağım. harekete geçireceğim. Tek bir şey var zikredemediği. Yukarısı. Alimler bunu tefsir ederken diyorlar ki müfessirler, başta İbnül Kayyum'da bunlardan bir tanesi. Şeytan rahmet tarafından gelemez diyor. Çünkü yukarısı Allah subhanahu wa ta'ala aittir. Yukarıdan ancak rahmet gelir. Şeytani bir şey gelemez diyor. O yüzden şeytan bile bunu biliyordu diyor. Demedi ki ben yukarıların üstlerinden gelip onlara şey yapacağım. İşte vesveselerde ve kışkırtmalarda bulunacağım diye. Şeytan böyle bir vesvesede bulunamazdı. O yüzden bunu bildiği için böyle ifade etti. Yukarısından, onlardan ayrı. Allah yarattıklarından ayrıdır. Biz ne diyoruz? Allah haricinde her şey mahluktur değil mi? Yani her şey yaratılmıştır. Mahlukatın da sınırı vardır. Kim derse ki evren sonsuzdur ki evren Allah'ın yarattığı mahlukattan bir mahluktur kafir olur. Bugün okul kitaplarında çocuklara öğrettikleri şey diyorlar ya biz çocuklarımızı küfürden koruyoruz. Ana babaları bilmiyorlar bunun küfür olduğunu çocukları nasıl korusunlar. Çocuk neye inanıyor zannediyor ki evren sonsuz. Nasıl sonsuz? Allah haricindeki her şey mahluktur. Ve her mahlukun bir sınırı vardır. Haşa ilah mı ki bu sonsuz haşa? O neden nedir ki? O mahlukatın bittiği yerde ki oradan sonra ne var bilmiyoruz. Allah subhanahu ve teala var. Allah subhanahu ve teala onlardan ayrı. Haşa mahlukun içinde olmaz Halik. Yaratan mahlukun içerisine sığmaz, girmez haşa. Allah subhanahu ve teala her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. O yüzden Allah her yerdedir diyenler Allah subhanahu aleyhi mahlukun içerisinde sıkıştırmaya çalışan insanlardır. Bu çok pis, habis bir sözdür. Yani kastına göre kişiyi kafir yapacak, kastına göre kişiyi bidatçı yapacak bir sözdür. O neden nedir ki Allah subhanahu Teala yarattıklarından ayrıdır. Onu ifade ediyor. Onları görüp gözeten, onların ne halde olduklarını bilen, her şeyi bilgisiyle kuşatandır. Ve o hiçbir şey ona gizli kalmaz diyor. Evet. İkincisi neyin ikincisi? Aliul Ala isminin birinci manası neydi? Allah'ın her şeyin üzerinde olmasıydı mana itibariyle. İkinci manası ne? Kahru galebesi anlamında uludur. Yani Allah gücüyle herkese herkesten üstündür. Yani bir şeyin bir şeyin üzerinde olması da lügatte üstünlüktür. Benim ona karşı güçlü olmam da lügatte üstünlüktür. Bu iki manayı da ifade eder Aliül ala ismi. Bu iki manayı da ifade eder Aliül ala ismi. İkincisi güç bakımından bütün yarattığı her şeyin üzerinde olmasıdır. Hiç kimse ona galip gelemez. Hı. Onunla çekişemez, ona karşı koyamaz. Ona hiçbir şeyde engel olamaz. Hı. Aksine her şey onun azameti önünde boyun eğer. İzzeti karşısında zelildir. Hı. Kibriyası önünde alçal <gülüyor> Her şey onun tasarrufu, kahru galebesi altındadır. Hiçbir şey onun kabzasının dışına çıkamaz. Üçüncüsü, şanının yüceliği anlamında uluğdur. He, bu da üçüncü manası. Yani onun şanı, izzeti, adı üstündür yani. Bak burada da neyi kullanıyoruz gene? Üstün kelimesini yani âlâ kelimesini Arapça kullanıyoruz. Allah subhanahu teala şanıyla, ismiyle, sa hani insanlardanla adıyla sanıyla Allah Sübhanu Teala her şeyden üstündür. Evet. O bütün kemal sıfatlarına sahiptir. Bütün eksiklikler ondan uzaktır. Azizdir, celildir, şanı mübarek ve pek yücedir. Hı. Uluvun, yükseklik ve yüceliğin bütün bu anlamları biri diğerinden ayrılmayacak şekilde birbirini gerektirmektedir. Ha. Adam diyemez. Bu iki tanesi doğrudur da şu işte arşa istiva etmesi var ya o yönden üstünlüğü işte kabul etmiyorum ben. Bu bir man e, bu benim kabul ettiğim bir mana diyemez. Çünkü bu üç mana da birbirini gerektiriyor. Birbirini ihtiva ediyor. Biri olmazsa diğeri olmaz haşa. Bu üç mana da burada ifade etti üç mana da Aliül Ala isminin içerisinde gizli olan hepimizin iman etmesi vacip farz olan şeylerdir. Evet. Soru 65. Yüce Allah'ın fevkiyetinin üstte, yukarıda oluşunun kitaptan delili nedir? Allah'ın yukarıda oluşunun, en üstte oluşunun kitaptan delillerini şimdi sayacak. Evet. Cevap, bu husus, bu hususa dair açık deliller sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan bir kısmı sözüne ettiğimiz isimler ile o anlamı ihtiva eden lafızlardır. Kur'an-ı Kerim'de yedi ayrı yerde geçen Rahman arşa istiva etti. Yani Rahman otura oturdu demek. Diyecekler ki size mutezili kafalar <gülüyor> ve cehmi kafalar. Diyecekler ki istiva kelimesini siz kafanıza göre yorumluyorsunuz, oturmak diyorsunuz. Aslında istiva istavuladır diyecekler. İstavula istila etmek demek. Onlar daha, onlar kötü bir söz söylüyorlar. Niye? Çünkü bir şeyi istila etti dediğiniz zaman demek ki bu Allah'ın mülkünde değildi. Haşa daha önceden. Allah onu sonradan işgal etti haşa. Bu çok kötü bir söz yani. Allah'a noksanlık izafe etmektir. Tabi bunu kastetmedikleri için ulema bu sözü söyleyen herkes tekfir etmemişler. Dedim ya az önce kelimeler kastları üzerinedir. Akıllarınca Allah subhanahu teala'yı ne yapmışlar? Tenzih etmeye kalkmışlar. İbnül Kayyum rahimahullah. İç, e, İçtimacıyuşur İslamiye diye bir kitabı var. İşte İslam ordularının toplanması diye, icması diye bir kitabı var. Orada bu meseleyi uzun uzadıya anlatıyor. Uzun uzadıya, tafsilatına kadar. Bu mutezili ve cehmi kafalar genelde luhatta uzman oldukları için diyecekler ki size Araplar o dönemde istiva kelimesini birçok manada kullanmışlar. Bir manası da budur diyecekler. Farklı farklı yorumlar yapacaklar. İbnül Kayyum o kitabın son bölümünde özellikle sahabe tabi netbaat tabiinden lügatta uzman olan lügatta otorite olan insanların sözlerini getiriyor. Bir tanesinin tabiinden bir büyü sözünü naklediyor. Hatırladığım aklımda kalan o var mesela. Diyor ki orada adam bir tanesi Rahman Arşı istila etti diyor aşağı. O tabinin lügat alimi de diyor ki lügatta uzman olan Al, haşa diyor, Allah senin söylediğinde münezzehtir diyor. Ora zaten Allah'ın mülkündeydi diyor. Rahman arşe istiva ettiğinin manası saadedir diyor. Arapça saade şudur. Ben buradayım, yerde oturuyorum, kalkıyorum. Ben buraya Arapça saade oturdum demektir bu. Anlaşıldı mı inşallah? İstivanın lügattaki manası yükselip oturmak demektir yani. Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehttir. Haşa yaratta hiçbir şeye benzemez Rabbimiz Celle Celaluhu. O her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Ama Araplar o dönemde bu kelimeyi bu manada kullanmışlardır. Hatta İbnül Kayyim birçok eski cahili Arap şiirlerinden deliller getirir orada. Arapların bu kelimeyi böyle kullandığına dair. O yüzden Rahman Arşı istiva etti kelimesi hem lugaten hem şerii ıstılahta. Rahman'ın oturması, arşe oturması demektir. Allah dediğimiz gibi her türlü noksan sıfatlardan, teşbihten münezzehtir. Evet. Rahman arşe istiva etti. Buyruğu bunlar arasındadır. Bu anlamdaki ayetler Kur'an-ı Kerim'in yedi ayrı yerinde geçmektedir. Yüce Allah'ın gökte olanı sizi yere geçirmesinden emin mi oldunuz? Mesela bu ayette olduğu gibi. Ayetiyle ondan sonraki, sonraki ayeti kerime bunlar arasındadır. Yüce Allah'ın üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Evet. Güzel söz ona yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Evet. Melekler de ruh da ona miktarı elli bin yıl olan bir günde çıkarlar. Bak hep çıkarlar. Salih amel ona yükselir. Hep fokiyetten yani üstünlükten bahsediyor. Gökten yere doğru işi idare eder. Sonra miktarı sizin saymanızla bin sene olan bir günde ona yükselir. Evet. Hani Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa muhakkak seni vefat ettirecek ve kendime yükselteceğin. Buyruk, buyrukları ve daha başka pek çok buyruk bunu göstermektedir. Ya o kadar ayet var ki saymakla bitirilemez ama yazıklar olsun Firavun'un bildiği kadar alemlerin Rabbini bilmeyen insanlara. Firavun diyor ki bana bir merdiven yapın da göğe çıkayım, bakayım Musa doğru mu söylüyor, yalan mı, Rabbi orada mıdır diyor. Yani mu, ayette Allah Firavun'un sözünü naklediyor. Musa'nın savaştığı aleyhisselamın savaştığı azgın, lanetlenmiş Firavun bile Allah'ın nerede olduğunu bu insanlardan daha iyi biliyor. Ama yani bugünkü insanlar işte bidatçı, maturidilerin, eşarların hesapta işte insan diyor onlar bunları sorduğunuz zaman diyecekler ki size insanların, cahillerin kafası karışmasın, sapıtmasınlar diye biz bu tevilleri yapıyoruz diyecekler. Onlar Allah'a dinini mi öğretiyorlar? Allah bu kelimeleri sarf ederken bilmiyor muydu insanların sapacağını haşa? Öyle mi? Bu söz söyleyen insanlar haşa Allah'a bu noksanlığı izafe etmiş olurlar. Allah böyle ifade etmiştir. Kendisini böyle vasıflandırmıştır. Böyle sıfatlandırmıştır. Yerini böyle belirtmiştir Allah subhanahu teala. Bize de düşen bunu insanlara tebliğ edip iblag edip Buna imana insanları davet etmektir. İmam Şatibin, et, İmam Şatib'in rivayet ettiği gibi bir tane alimden bahsediyor. Ben adını unuttum. Diyor ki insanlarla halime şaştım kaldım. Bir yere gittim esma sıfat tevhidini anlattım. Bana dediler ki sen müşebbihesin Allah'ı yarattıklarına benzetiyorsun. Başka bir yere gittim iman küfürden bahsettim. Dediler ki sen hariciler gibi düşünüyorsun. Vallahi biz de şimdi insanlarla halimize şaştık kaldık. İman küfürden konuşuyoruz, harici diyorlar. Esma sıfattan anlatıyoruz, müşebbihe mücesime diyorlar. Allah da şahit, kullar da şahit ki biz onların söylediklerinden beriyiz. Allah'ı Allah'ın ve Resulünün vasfettiği şekilde Subhanehu ve Teala'ya iman ediyoruz. Rabbimiz kendisini nasıl vasıflandırmışsa öyle vasıflandırıyoruz. Seleften imamımız olan İmam Şafii Rahimullah'ın dediği gibi de Allah'a Allah'ın ve Resulünün irade ettiği mana üzere iman ediyoruz. Nasıl oturmuş, nasıl işte yükselmiş, nasıl gelmiş, nasıl olmuş, nasıl görünmüş, nasıllığı bizi ilgilendirmiyor. Orayı konuşan kim? Bidat tehli veya müşrikler veya kafirler. Hani Firavun'un anladığı kadar Rabbini tanıyamayan insanların veyl olsun hallerine. Evet. Soru 66. Sünnetten bunun delili nedir? Evet. Bunlar şeylerdi. Kur'an'dan delillerdi. Şimdi sünnetten delillermiş. Cevap. Sünnetten delili de sayılamay sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan birisi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın evet. daha keşileri hadisindeki şu buyruklarıdır. Ar arş da bunun üzerindedir. Allah da Arş'ın üstündedir ve sizin içinde bulunduğunuz hali bilmektedir. Evet, İmam Ahmed'in Müsned'inde, bu Davud'un Sünen'inde, Tirmizi'nin işte Sünen'inde rivayet ettiği hadistir bu. Orada diyor ki Arş da bunun üstündedir. Allah da Arş'ın üstündedir. Yani burada gene yücelikten üstünlükten faküyetten bahsediyor. Evet. Sab bin Muazza ita ben Kureyza oğulları kıssasında söylediği şu sözler de bu kabildendir. Andolsun ki sen aralarında yedi göğün üzerinden mutlak melekin Allah'ın hükmüyle hüküm verdi. Evet. Bu malum kıssa orada Kureyza oğullarının savaşıldığı zaman artık Yahudiler üç kere sözlerini bozmuşlar. Üç kere anlaşma yapılmış üçünü de bozmuşlar. Sad bin Muaz'ın da bunlarla ticareti var İslam'dan önce. Bu uyanıklar da hesapta kendilerini kurtaracaklar. Diyorlar ki Sad'ın hakemliğini kabul ediyor. Sad hakem olsun. Peygamber sallallahu aleyhi diyor ki Sad Allah'ın hükmüyle hükmedecek yani. Haşa müştahut değil ki Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmesin. Haşa. Sad bin Muaz'ı getirin diyorlar. Sad da yaralı. Eşeğe bindirip getiriyorlar. O kadar mütevazi. Sad içeri alınıyor. Çadıra girince Peygamber sallallahu diyor kavminizin efendisi geldi ayağa kalkın diyor. Yani peygamberin edebi ahlakı burada bize ibrettir yani. İnsanların, toplumun değer verdiği bir insana nasıl hürmetle davrandığını bize apaçık bir ibrettir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ki o Allah'ın peygamberidir. Hürmetse en büyük hürmet onadır. Ama demiyor ben peygamberim. Bu adam kim ki ben ona hürmet edeceğim haşa. Burada peygamberin üstün ahlakı görünüyor ya. Yani. Diyor ya inneke lealâ le le hulukun azim. Şüphesiz sen çok büyük bir ahlak üzerinesin diyor. Allah subhanahu aleyhi ve peygamberine. Peygamber bu ahlakı gereği, Sad bin Muaz içeri girince diyor, <gülüyor> Kavminizin efendisi geldi, haydi ayağa kalkın. Ayağa kalkıyor e, Eristan, Hazreç'ten olan Müslümanlar. Sonra sağda da oturuyor. Diyor ki Yahudiler hakkındaki hükmü, erkeklerinin başının kesilip, kadınlarının ve çocuklarının Müslümanlara cariye yapılmasıdır. Peygamber sallallahu akber deyip tekbir getiriyor. Ve bu sözü söylüyor. Yedi kat göğün üstündeki melikin hükmüyle hükmettin yasad diyor. O kadar büyük bir sahabe ki cenazesine 70 bin melek hazır bulunmuşlar. Ve o öldüğü zaman Rahman'ın arşi titremiş. Yani öyle büyük bir sahabe Sad bin Muaz. Ona rağmen hani bir dip anekdottur. Kabir onu sıkmış bırakmış yani. Hani o büyük imanına derecesine Allah'a yakınlığına rağmen kabir denen hani o imtihan gerçekten Allah bize kolaylaştırsın onu bile sıkıp bırakmıştır yani. Hani eğer o şey olmasa belki bırakmayacaktı. Onu da daraltacaktı. Allah bizleri afiyette kısım bu azaptan. Evet. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın cariyeye Allah nerede diye sorması üzerine onun Allah göktedir cevabına karşılık söylediği sen bunu azat et. Çünkü o bir müminedir. Buyrukları da bu kabildendir. Yani Peygamber sasa o dönemde imanına bundan hükmediyor. diyor. Allah nerededir? Diyor Allah göktedir. Yani o zaman demek ki kim inanıyormuş böyle bir tek? Müslümanlar. İslam'ına nasıl hükmedersiniz siz? Bir insanın. Ayrıcı özelliklerden değil mi? Aleme dediğimiz şeyler. Yani mümini kafirden ayıran şeyler. O dönemde müşrikler Allah'ın zaten gökte olduğuna inanmıyorlarmış. Bu çıkıyor ortaya. Yani o dönemdeki müşriklerin daha sapık inançları varmış. Cariyeye soruyor. Allah nerededir? Diyor ki Allah göktedir. Sonra diyor ben kimim? Ante Resulullah diyor. Sen de Allah'ın Resulüsün aleyhissalatü vesselam. Bu müminedir. Azadet bunu gitsin diyor. İslam'ın hükmettiği iki yer var ya. Yani. Allah'ın nerede olması ve kendisinin kim olduğu. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın miracına dair hadisler, meleklerin birbirlerinden nöbeti devralmalarına dair hadislerde kullandığı daha sonra aranızda kalan melekler Allah'a çıkarlar. Daha iyi, daha iyi bildiği halde onlara sorar hadisi. Ya yani melekler de çıkıyor, yükseliyorlar gene aynı şekilde. Evet. Her kim helal bir kazançtan bir hurma değeri kadar tasaddukta bulunursa, ki yüce Allah'a ancak helal ve temiz olan yükselir. Hadisiyle vahiy hadisinde kullandığı, Allah gökte bir emri hükme bağladığı zaman melekler onun buyruğuna boyun eğerek, itaatle kanatlarını çırparlar. O sanki dümdüz bir kaya üzerindeki bir zincir sesini andırır. Hadisi ve daha başka pek çok hadisler bunu göstermektedir. Cehmiye dışında bütün insanlar Allah'ın arşının üstünde bütün yaratılmışların fekinde olduğunu ikrar ve kabul etmişlerdir. Evet Cehmiyle biliyorsunuz Ceh bin Safvan bu etba'ı bunlar. Aslında Ceh bin Safvan bu mezhebi ilk ortaya atan ama o mezhebi aslında İnsanlar arasında yayan bir e, ile beraber sistematik hale getiren ve insanlara ulaştıran Cadibni Dirhem'dir aslında. Cehbil Safvan'ın fitnesi öyle çok büyük olmamıştır. O ölmüştür. O onun ölümüyle beraber onun fitnesi de ölmüştür. Onun fitnesini tekrardan hortlatan Cadibni Dirhem olmuştur. da dönemin valisi, yanlış hatırlamıyorsam Basra valisi. E, o dönemde Kurban Bayramı namazı kılınırken e, hutbeden inip kesmiştir ve demiştir ki Müslümanlar herkes Allah'a kurban kessin ben de bu kafir Allah'a kurban ediyorum deyip hutbeden inip kellesini kesmiştir. Evet. Bu selefin küfre ve kafire karşı olan tutumu ve tavrıdır. O dönemde bir fitne çıktığı zaman ki bir fitne eğer söndürülmezse o dönemde ne olacaktı? Büyüyecek insanlara ulaşacaktı. Selef-i Salih'in o dönemde bidatçılara bu yüzden katı olmuşlar, sert olmuşlar. Selefi Salihin o dönemde bu yüzden bidatçılara katı ve sert olmuşlar. Çünkü o dönemde dediğimiz gibi İslam hakim, İslam toplumu var. Hani eğer şerrin kapısı açık tutulursa o şer İslam toplumun içerisine girecek diye katı davranmışlar. Peki bugün biri soru sorsa dese ki bu içerisinde yaşadığımız vakıada, insanların darul kufurda, darul şirklerde yaşadığı şu dönemde, her bidat sahibine bu tatbik edilir mi? Biz de cevaben Allah'ın tefrikiyle deriz ki hayır bunun üç tane şartı vardır bir o insanın darül küfre darül küfrdan çok e, kafirlere sığınmasından emin olmak gerekir yani biz o adama o tavrı yaptığımızda o adam kafirlere sığınacaksa böyle bir tavra girişmemiz caiz olmaz. Örnek veriyorum zaten müslümanların birbirini tekfir ettiğiyle alakalı bir dönemdir işte fitnelerin var olduğu, dedikoduların gezdiği bir yerde, öbür taraftaki Müslüman sadece bidat işliyor diye biz ondan selamı kessek bu hikmetli bir davranış olmaz. Bu şu vakıada hikmetli bir davranış olmaz. Neden? Zaten fitne kol geziyor, bu bidatçıya yapıp da bidatından sakındıracağız dediğimiz maslahat daha büyük bir mefsedete düşecek, dönüşecek ve Müslümanları birbirine düşman edecektir. Ama yok. Vakıada fitneden emin olunmuş. Mesela buradaki kardeşlerimiz var. Allah göstermesin buradan bir kardeş bir bidata bulaşmış. Bize düşen ona karşı katı olmaktır. Yani asla taviz vermeden onu giderebilmektir. Niye? Biz biliyoruz ki bu kardeşimiz kafirlere katılmaz. Müslümanları terk etmez. Onun hakkında fitneden eminiz. O yüzden bu kişiye ne yapabiliriz? Bu bidatından dolayı tavır alabiliriz. Tabi tavır almadan önce önce bir hücreti ulaştırmak lazım. Meselenin delilini ulaştırmak lazım. İnsan malum bütün vacipleri talim edemeyebilir. Önce hücreti, ilmi ulaştırıp daha sonra ısrar ederse orada katı davranmak selef-i salihinin metodudur. Hatırlayın tebük seferinden geri kalan üç sahabeyi. Değil mi? 40 gün ne yapmıştı orada sahabeler? 40 gün selamı kesmişlerdi. Karıları babalarının evlerine gitmişti. Hatta şeyler mektup yazıyordu Kisra. Duydum ki dostun Muhammed seni terk etmiş. Gel sana yenimle makam vereyim. Şu kadar hazine vereyim falan. Aleyhisselatü hakkında böyle mektuplar yazdılar. Hatta Hazreti Ali ile Muaviye döneminde oldu. Hristiyanların, Rumların e, kralı o zaman Hazreti Muaviye şey yazdı. E, mektup yazdı ki gel duydum ki işte Ali ile şey musun Ben sana yardımcı olayım. Devletin güçlensin. Ali'ye galip gel. O da ona mektup yazdı. Ey Allah'ın düşmanı. İşte şeytanın köpeği İşte bizim o amca Aramızdaki şeydir dedi o Aile kavgasıdır dedi Sen, Senin haddine değil yani kalkıp bana bir şey yapmak Yani selef bu ahlakı Çok iyi biliyorlardı Evet Muaviye ve Ali birbirine Belki ikisinde işte İçtihad ettiği Allah'ın Allah en Allah. Haklı olanı bildiği Şeyde bir vakıada Biz konuşmuyoruz en haklı olan Allah subhanahu teala bilir Öyle bir vakıada Hz. Muaviye radıyallahu anhu, Ali radıyallahu anhu'ya karşı edebini kaybetmemiş. Ali de ona karşı edebini kaybetmemiş. Her biri edeplerini korumuşlar. Ama doğru bildikleri şey de tabii ki delillerini ortaya koyup, hütçetlerini ortaya koyup birbirleriyle ne yapmışlardır, mücadelede bulunmuşlardır. Onu bir aile kavgası olarak görmüşlerdir. O yüzden nasları tatbik ederken vakayı göz önünde bulundurmak Allah'ın ve Resulünün bize emrettiği meselelerden bir tanesidir. Burada kalalım inşallah. Haftayı Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik var. Allah verisinin sözlerinin güzelliğinde bir kötülük varsa da nesin ve şeytanın nıdır? Wa ahrur <gülüyor> hamdulillahi rabbil alamin. allah